8. bölüm. Manhattan'daki bir döngü giriş aracılığıyla şeytanın arka bahçesine döndük. Şayet Panopticon'a bağlı olan bu döngünün varlığından haberdar olsaydık ne günlerce süren bir yolculuğa katlanmak ne de onlarca sıkıntıya göğüs germek zorunda kalırdık. Yaralı olduğumdan zıngıtı ilk yiyenlerden biri olmadım. Wimbrey'ler beni bir güzel azarlamak yerine Küçük bıçaklama sokağındaki yıkılmaya yüz tutmuş bir binada çalışan Rafael adındaki bir kırıkçı çıkıkçıya götürdüler. Ben günün ve gecenin geri kalanında ilaç şişeleriyle dolu bir adoda yatarken adam yaralarıma yakıcı tozlar ve yara lapaları sürdü. Rafael toz yanına bile yaklaşamazdı ama yine de yaralarımın iyileşmeye başladığını hissedebiliyordum. Yatağım mıhlanmıştım. Başarısızlıklarımın, şüphelerimin ve duyduğum suçluluğun musallat olduğu uykusuz saatler geçiriyordum. Keşke için sözünü dinleseydim. Keşke bana yalvardığında görevi yarıda kesseydim. Leon'un büyük babam hakkında söyledikleri aklımdan çıkmıyordu. Bunun nedeni söylediklerinin doğru olduğuna inanmam değildi. Hortlakların komprosuna kurban gitmiş olmalıydı. Zira akla yatkın gelen yegane açıklama buydu. Fakat birinin onun hakkında böyle yalanlar uydurabilmesi beni derinden rahatsız etmişti. Eğer bir daha Edge'de konuşma fırsatı bulursam bu yanlışı düzeltmeliydim. Gerçi beni en çok rahatsız eden Nur'la ilgili duyduğum vicdan azabıydı. Eğer bizimle hiç tanışmamış olsaydı şimdi olduğundan daha güvende olurdu. Yine peşinde birileri olurdu evet ama en azından özgür olurdu. Sabah arkadaşlarım beni görmeye geldi. Emma, Millard, Brovin ve hatta Eno bize Frankie'nin garip taransından çıktığında kendini oyuncak bebek kıyafetleri içinde bulduğunu ve oradan kaçmadan önce ilk yaptığı şeyin o kıyafetlerden kurtulmak olduğunu anlattı. Eno, Frankie'yi sıkıca yakaladığımda uyandığını düşünüyoruz dedi Emma. O esnada hepimizi serbest bırakmıştı ve Eno dizginleri koparmasını sağlayan şey de bu olmalı. O kız insanları uzaktan o şekilde kontrol edebilecek kadar güçlü dedi Millard. Yeni kitabımda yani tuhaf Amerika'da kim kimdir de ondan da bahsetmem gerekecek. Ben de insanları uzaktan kontrol edebiliyorum dedi Eno. Tabii ölü oldukları sürece. Ne şanssızlık. Çok sevini bir çift olurdunuz dedim. Eno yatağıma doğru eğilip kolumdaki çürüklerden birine bir fiske vurunca ciyaklayıverdim. Bayan Prager'in henüz onlarla da konuşmadığını, hatta fırça bile çekmediğini söylediler. Döndüğümüzden beri arka bahçeden ayrılmamamızı tembihlemek dışında hiçbirimizle tek kelime etmemişti. Hala çok kızgın dede Emma, onu hiç böyle görmemiştim. Ben de dedi Brovin, hatta erkek kardeşim hepimiz güvertedeyken, iken Kane home feribotunu batırdığında bile. Ya bizi tuhafların dünyasına aforoz ederlerse, dede Emma. Tuhafların dünyasından aforoz edilemezsin dedi Eno. Yoksa edilebilir misin? Bu şey en başından beri berbat bir fikirdi dedi Browning Kederli. Sen o uyku okuyla ya da artık her neyse onunla uğrulana dek gayet iyi idare ediyorduk dedi Eno. Yani tüm bunlar benim hatam mı? Eğer hastane arayışına girmeseydik Franky'nin döngü tuzağına hiç düşmezdik. Bu kimsenin hatası değil dedim. Sadece şansımız yaver gitmedi. Bu olmasaydı başımıza başka bir iş gelirdi dedi Emma. Cehaletimizin sınır tanımadığı düşünüldüğünde oraya kadar gelmeyi başarmamız bile beni şaşırtıyor. O kadar az hazırlık ve eğitimle Amerika'da göreve çıkabileceğimizi düşünerek büyük aptallık ettik. Bir an için bana baktı ama sonra bakışlarını kaçırdı. Bu dünyada yalnızca bir Airportman vardı. Bu ucuz bir numaraydı. Ama yine de canımı yakmıştı. Acı içinde yatakta doğruldum. Ortağa hazır olduğumuzu düşünüyordu. Bize görevi o verdi. Ben de bunun nedenini öğrenmek istiyordum. Diyen bir ses geldi kapı boşluğundan. O yana döndüğümüzde yanmayan piposuyla kapının pervazına yaslanmış vaziyette dikilen bayan prekürünü gördük. Kim bilir ne zamandır oradaydı. Hepimiz gelildik. Azarlanmaya hazırdık. Bayan Pregrin içeri girdi, odaya ve odadaki alet edevata şöyle bir göz gezdirdi. Siz çocukların ne büyük sıkıntılara yol açtığınızı bildiğinizi sanmıyorum. Odanın orta yerinde durdu. Çok endişelenmiş olmalısınız dedi Milart. Bayan Pregrin sertçe ondan yana dönüp gözlerini kıstı. Konuşmamızın henüz hoş karşılanmadığı aşikardı. Endişelendim evet ama yalnızca sizin için değil. Mizacına hiç uymayan bir soğuklukla konuşuyordu. Birkaç aydır hatta gölge tehdidinin zayıflamasının öncesinden beri Amerika'daki klanlar arasında barışı sağlamak adına müzakerelerde bulunuyorduk. Fakat eylemleriniz kaydettiğimiz ilerlemeyi büyük tehlikeye attı. Bilmiyorduk dedi usulca. Siz ve bayan Coco Yimbrin'lerin yeniden yapılanma çalışmalarıyla meşgul olduğunuzu söylemiştiniz. Bu çok gizli bir Yimbrin meselesiydi dedi. Kendi vesayetim altındakileri bilinmeyen ve ziyadesiyle güvenilmez bir kaynaktan aldıkları eksik düşünülmüş bir kurtarma görevini yerine getirmek için izin almadan hatta bana söylemeye bile lüzum görmeden tehlikeli ve doğru düzgün haritası bile çıkarılmamış bir bölgeye girmemeleri konusunda uyarmam gerektiği hiç aklıma gelmemişti. Ses tonu gittikçe ciyak ciyak bağırmaya dönmüştü. Derken duraksadı. Ve işaret parmağının eklem yeriyle gözünü ovuşturdu. Kusuruma bakmayın günlerdir uyumadım. Elbisesinin cebinden bir kibrit çıkardı ayağını havaya kaldırdı ve kibriti sertçe ayakkabısının tabanına sürterek piposunu yaktı. Piposundan sakinleştirici birkaç nefes çektikten sonra konuşmayı sürdürdü. Diğer yımbırınlarla birlikte Leo Burnham'ın beş bölge klanı tarafından salıverilmeniz için zamanla yarıştık. Hak verirsiniz ki barışın sağlanması için aracılık etmesini umduğunuz insanlar ciddi suçlarla itham edildiğinde mesele içinden çıkılmaz bir hale alıyor. Bayan Preklin sözlerini iyice hazmetmemiz için bir an duraksadı. Amerika fena halde bölünmüş durumda. İşleri nasıl bir çıkmaza soktuğunuzu kavrayabilmeniz için oradaki durumu kısaca özetleyeceğim. Ülkede üç büyük fraksiyon var. Doğu yakasının büyük bölümünü hakimiyeti altında tutan 5 bölge klanı, daha ziyade Detroit bölgesine yoğunlaşmış olan görünmez el ve batı yakasında Los Angeles'ı merkez benleyen Kalifornios. Texas ve Güney Eyaletleri yönetimi tek bir döngüde toplama çalışmalarına direnen otonom. Kanunsuz sayılabilecek yerler ki bu talihsiz durumda toplumsal çatlakları onarmayı zorlaştırıyor. Fakat bizi asıl endişelendiren üç büyük fraksiyon arasındaki gerilim. Aralarında uzun yıllardır süre gelen sınır anlaşmazlıkları ve eski düşmanlıklar var. Fakat yüzyıla yakın bir süre gölge saldırıları hareket alanlarını ciddi bir biçimde kısıtladı ve yer yer yaşanan çatışmaların kızışarak savaşa dönmesini engelledi. Artık gölgeler büyük ölçüde ortadan kalktığından mevzu bahis çatışmalar gittikçe kötüleşiyor. Diğer bir deyişle ''Böyle bir acımelik etmek için daha kötü bir zaman seçemezdik.'' dedi Milard. Bayan Peregrin, ''Evet, seçemezdiniz.'' diyerek onunla hemfikir olduğunu belirtti. Özellikle de Yimbrinlerin üstlendiği hassas meseleler göz önünde bulundurulduğunda. Ben bunların bir kısmını daha önce de dinlemiştim ama arkadaşlarım dinlememişlerdi. Haliyle havaları sönmüş ve dehşete kapılmış gibi görünüyorlardı. Durumun neden hassas olduğunu anlıyorum dedim. Asıl anlamadığım, yardıma ihtiyacı olan bir tuhafa yardım etmeye çalışmanın neden böylesine korkunç bir şey oldu. Eğer Avrupa'da olsaydık, sorun olmaz dedi Bayan Pregün. Fakat yaptığınız şey, Amerika'da ciddi bir suç olarak görülüyor. Fakat büyük babam bütün hayatını henüz temaz kurulmamış tuhafları bulup onlara yardım etmeye adamıştı. Yıllar önce... Dedi Bayan Pregün neredeyse bağırarak. Adetler değişir Bay Portman. Kanunlar baştan yazılır. Kaldı ki bana ya da başka bir Yimbri'ne sormuş olsaydınız, Amerikalıların bölgelerindeki hakimiyeti korumaya meyilli olduğunu ve 25 yıl öncesinin kahramanlık gösterilerinin artık idamlık bir suç sayıldığını öğrenirdiniz. Ama neden? Çünkü tuhafların dünyasındaki en değerli kaynak bizleriz. Yani tuhaflar. İki döngü birbiriyle çalışmaya girecek olursa ikisi de cephede olabildiğince çok tuhafa ihtiyaç duyacaktır. Savaşçılara, kırıkçı çıkıkçılara, koşuculara, görünmez casuslara, bir orduya. Fakat biz tuhaflar çok kalabalık sayılmayız ve gölgelerin şeytani açıkları yüzünden çok uzun zamandır yeni tuhafları bulmak zorlaştı. Haliyle kelimenin tam anlamıyla kapış kapış gidiyorlar. Taze kan yoksulluğundan tuhaf kitleleri yaşlandı ve döngülere bağımlı hale geldiler. Hızla yaşlanma korkusuyla döngüsünden pek uzaklaşamayan bir ordu yeterince etkili olamaz. Haliyle tuhafların dünyasında daha önce hiç temas kurulmamış tuhaflar kadar değerli başka bir şey yok. Özellikle de güçlü ve becerikli olanlar kadar. Edge neden bize bunları anlatmadı diye sordum. Nur'a yardım etmenin bölgedeki klanları öfkelendireceğini biliyor olmalıydı. Ben de ona aynı soruyu sormak isterdim dedi bayan Pregrin sinirle ve daha onlarcasını. E için iyi niyetinden şüphem yok dedi Minart. Nur'un peşindekiler gerçekten kötü insanlardı. Ona yardım etmek iyi niyetli bir davranış olabilir dedi bayan Pregrin. Fakat vesayetim altındakileri bu meseleye karıştırmak hiç de öyle değildi. Çok üzgünüz de Emma. Umarım buna inanıyorsunuzdur. Bayan Pregrin ne zaman özü dilemeye teşebbüs etsek yaptığı gibi Emma'yı duymazdan geldi. Pencerenin kenarına gitti ve piposunun dumanının uğultulu sokağa üfledi. Barış müzakerelerinde ilerleme kaydediyorduk. Fakat bu olay klanların bize olan güvenini derinden sarstı. Yansız olan tarafın gündeminde barıştan başka bir şey olduğundan şüphe edilmemeli. Bu aksilik hiç hoş olmadı. Savaşa yereceklerini mi düşünüyorsunuz diye sordu Milard. Bizim yüzümüzden. Bozulan ilişkilerimizi onarmak için hala bir şansımız olabilir. Fakat klanlar pek çok mühim meselede görüş ayrılığındalar. Öncelikle bölgelerin hudutları üzerine anlaşmalı, kendi aralarında bir barış konseyi seçmeliler. Bunlar hiç de hafife alınacak mevzular değil ve ağır sonuçlar doğurabilir. Eğer klanlar arasında bir savaş patlak verirse, bu yalnızca Amerika'daki tuhaflar için değil, hepimiz için felaket olur. Savaş, karantinaya alınması mümkün olmayan bir mikrop gibidir. Bir kere patlak verdikten sonra salgına dönüşeceğine kesin gözüyle bakabilirsiniz. Çökmüş omuzlarımıza, yüzlerimizdeki kederli ifadeye bakılırsa hepimiz utançtan yerin dibine girmiş vaziyetteydik. Yaptığım her şeyden pişmanlık duymaya başlıyordum. Hatta daha en başında E.H.'e e ulaştığım için bile. Hepimize upuzun gelen bir sürenin ardından Bayan Pregrin bize bakmak için döndü. Daha da kötüsü dedi iç geçirerek, klanların güvenini kaybetmekten daha da beteri, artık size güvenemeyeceğimi hissediyor olmam. Öyle demeyin hanımefendi, lütfen öyle demeyin diye dil döktü Brovin. Sanırım beni en çok hayal kırıklığına uğratan siz oldunuz Bayan Burnley. Bayan Bloom'un ya da Bayan O'Connor'ın bu türde harınışlar sergilemesi o kadar da şaşırtıcı değil. Ama siz hep sadık ve nazik olmuşsunuzdur. Bunu telafi edeceğim dedi Brovin. Söz veriyorum. Bir ay boyunca arka bahçedeki mutfak temizlik ekiplerine çalışarak işe başlayacaksınız. Elbette, elbette tabii ki dedi Brovin hevesle başını aşağı yukarı sallayarak. Cezalandırıldığı için rahatlamışa benziyordu. Çünkü bu günün birinde bağışlanmasının da mümkün olduğu anlamına geliyordu. Bayan Blum size dumanlı sokaktaki çöp yakma fırınına veriyorum. Emma'nın ilkilliğini gördüm ama tek kelime etmedi. Bay O'Connor siz bacaları temizleyeceksiniz. Bay Nulins, Bayan Pregrin diyerek araya girdim. Cümlesinin orta yerinde durdu. Arkadaşlarım yüzlerine şaşkınlığın birbirinden farklı tonlarıyla bana baktı. Sormak üzere olduğum şeyin yoğun bir yaylım ateşiyle karşılanacağını biliyordum. Fakat yine de sormak zorundaydım. Nura ne oldu? Ne olmuş dedi ona Bayan Pregrin. Sabrının tükenmekte olduğunun farkındaydım. Ama ben de Mumiseni'nin peşini bırakacak değildim. Onu orada öylece bıraktık dedim. Olanların bilincindeyim dedi Bayan Pregrin. Ve eğer onu arka bahçeye getirmemiz mümkün olsaydı... Bunu çoktan yapardım. Fakat sizin serbest bırakılmanız için elimdeki tüm kozları kullanmak zorunda kaldım. Onu yanımıza almak konusunda üsteleseydik en başından beri asıl istediğimizin o olduğunu düşünebilirlerdi. Aslında henüz temas kurulmamış tuhafların peşinde olduğumuzu. Bu da barış müzakerelerini raydan çıkarırdı. Bayan Pregren'in haklı olduğu yerler vardı ama politikadan bahsediyordu. Bense bir insandan bahsediyordum. Hem savaşa önleyip hem de Nur'u kurtaramaz mıydık? Haliyle direttim. Leo tehlikeli biri. Hem de delinin teki dedim. Bunun kötü görüneceğini biliyorum. Ama belki de Nur'u gizlice oradan çıkarabiliriz. Böylece onu kurtaranın biz olduğunu anlamazlar. Emma gözleriyle bana bıçaklar fırlatıyordu. Sus dedi yalnızca dudaklarını oynatarak. Bayan Pregrin zıvanadan çıkmak üzereydi. Bunu görebiliyordum. Bay Portman dedi. Eğer o kız şu anda tehlikedeyse bu sizin hatanız. Size anlattığım onca şeyden sonra kızı o döngüden tahliye etme girişiminde bulunmamız konusunda ısrarcı davrandığınıza inanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Benim hatamdı. Bunu kabul ediyorum. Hızlı konuşuyor, Bayan Preger'in iyice çileden çıkarmadan taşı gediğine koymak istiyordum. Fakat peşindeki insanları görmeliydiniz. Helikopterleri ve özel operasyon ekipmanları vardı. Diğer klanlardan birine mensup olduklarından eminim. Ama değillerdi dedim. Sesimi biraz daha yükselterek. Leon'un adamları onların kim olduğunu bilmiyordu. Bay Portman. O kızı özel ya da önemli kılan bir şey var. İçimdeki his Bay Portman Jacob kes artık diye tısladı Binart. Eğer Nur o kadar önemli olmasaydı hiç bizi onun peşinden göndermezdi. O aptal değil. Bay Portman O kız sizi ilgilendirmez diye bağırdı Bayan Pregrin. Bayan Pregrin daha önce hiç böyle bağırdığını duymamıştım. Odaya derin bir sessizlik çöktü. Öyle ki pencereden süzülen sokak gürültüleri bile kesilmiş gibiydi. Kadın öfkeden tir tir titriyordu. Kimi zaman çoğunluğun iyiliği için bazı nahoş durumlara tolerans gösterilmesi gerekir dedi. Ses tonunu kontrol altına almakta zorlanarak. Bir kişinin güvenliği binlercesinin güvenliğinden ağır basmamalı. Ben de öfkeliydim. O yüzden aklıma ne boktan işlemekten daha belagatli bir şey gelmedi. Grovin nefesini tuttu. Kimse Bayan Pregrin'le bu şekilde konuşamazdı. Bayan Pregrin öne doğru bir adım attı. Tüm heybetiyle yatağıma doğru eğildi. Evet Bay Portman, çok boktan bir iş. Fakat lider olmanın boktan bir şey olmasının asıl sebebi boktan seçenekler arasında seçim yapmak zorunda kalmamızdır. Bu yüzden çocukların... Yalnızca üst düzey liderler tarafından verilebilecek kararlara burunlarını sokmalarına izin vermeyiz ve asla izin vermeyeceğiz. Çocuklar kelimesini öylesine bastıra bastıra söylemişti ki sanki çocuk olduğumuzu yüzümüze vuruyor gibiydi. Emma'nın kaşlarının çattığını gördüm. Bayan Pregrin dedi. Bayan Pregrin sanki konuşması için ona meydan okurmuş gibi bir hışımla Emma'ya döndü. Ne var bayan Bulun? Biz artık çocuk değiliz. Evet dedi. Öylesiniz. Bunu bugün kanıtladınız. Ardından topuklarının üzerine dönüp sinirle odayı terk etti. Bayan Pregri'nin arkasında buz gibi bir sessizlik bırakmıştı. Ancak evden ayrılan ayak sesleri duyulmaz olduğunda arkadaşlarım tekrar seslerine kavuştular. Sen götün tekisin Portman dedi Eno. Onu iyice kızdırdın. O kız hakkında lafı o kadar uzatmak zorunda mıydın? Eğer o döngüdeki sizden biri olsaydı hepimiz endişe içinde olurduk dedim. Neden onun için endişelenmeyecekmişiz? Bu seni ilgilendirmez diye ağzında geveledi Brovin. Tıpkı Bayan P'nin söylediği gibi. Onu öldürecek filan değiller dedi o? Tepesinde helikopterlerin dolandığı terk edilmiş bir binada saklanacağına ne onun yanında daha güvende olur. Bunu bilemeyiz dedim. Görevimiz onu rastgele bir yerde bırakmak değil, güvenli bir döngüye götürmekti. Unut şu mendebur görevi diye patladı Emma. Artık görev diye bir şey yok. Görev bitti. Zaten o görevi çıkmanız en başından beri aptaldığın daniskasıydı. Katılıyorum, katılıyorum, katılıyorum dedi Brovin. Her şeyi unutup Himbrinlerin bizi bağışlamalarını ummalıyız. Bu biraz da onların hatasıydı dedim. Eğer orada neler döndüğünü bize anlatmış olsalardı bunların hiçbiri yaşanmazdı. Barışı sağlamaya çalıştıklarını nereden bilebilirdik ki? Sakın suçu Yimbri'inlerin üzerine atmaya kalkışma dedi Brovin. Bize aptalmışız gibi davranıyorlar dedim. Bunu siz de kendi ağzınıza söylediniz. Sizi bilmem ama dedi Brovin Amerikalıların nasıl yaşadığını gördükten sonra Yimbri'inlerimiz olduğu için memnunum. Ve bir daha asla onlardan şikayetçi olmayacağım. Şu anda yapmakta olduğunuz şey buysa lütfen beni işin içine katmayın. Benim şikayet ettiğim filan yok. Tek söylemeye çalıştığım, biz onların dengi değiliz Jacob. Sen de değilsin. Ruhlar kütüphanesinde herkes için harika şeyler yaptın. Ama ünlü bir kahraman oldun diye sırf insanlar imzanı istiyor diye Yimbri'inler kadar önemli sayılmazsın. Öyle olduğumu hiç söylemedim. Ama öyle davranıyorsun. Haliyle eğer bayan Pregn senden bir sır saklamak istiyorsa eminim iyi bir nedeni vardır. Bu konuşmada burada bitmiştir. Brovin döndü ve arkasında başka türlü bir sessizlik bırakarak odayı terk etti. Peki ya geri kalanınız? diye sordum. Geri kalanımıza ne olacakmış? dedi Emma yüzüne ekşiterek. Hani bağımsız olacaktınız? Hani kendi kararlarınızı kendiniz verecektiniz? Sırf Bayan P bize kızdı diye hayallerinizin hepsini pencereden dışarı mı atacaksınız? Bilerek kalın kafalı gibi davranıyorsun dedi Eno. Bir savaş başlatabilirdik. Bayan Pregrin bize öfkelenmekte yerden göğe kadar haklı dedi Emma. Çoğu zaman bize çocukmuşuz gibi davrandıklarına katılıyorum dedi Milard. Fakat bağımsızlığımızı ilan etmek için yanlış bir zaman seçtik. Bunu bilemezdik ki dedim. Üstelik tek bir hata yapmış olmamız her şeyden vazgeçmemiz gerektiği anlamına gelmez. Hayır, gelir dede Eno. Hal böyleyken tam olarak o anlama gelir. Ben başımı öne eğip birkaç baca temizleyecek ve işlerin kısa sürede normale dönmesini dileyeceğim. Ne kahramanca bir hareket dedim. Eno güldü ama canını yaktığımı görebiliyordum. Yatağımın kenarına geldiği ve cebinden çıkardığı birkaç soğumuş papatyayı battaniyenin üzerine bıraktı. Sen de kahraman değilsin dedi. Ey Portman değilsin ve asla onun gibi olamayacaksın. O halde neden denemeyi kesmiyorsun? Ardından odadan çıkıp gitti. Öylece dona kaldım. Ne diyeceğimi bilemiyordum. Ben de gitsem iyi olur diye mırıldandı Milard. Mücirenin bir şeyler karıştırdığımızı düşünmesini söylediğinin geri kalanını duyamadım. Ne? Gizli bir ittifak kurduğumuzu düşünmesinden mi korkuyorsun? Öyle de denebilir dedi. Ya diğerleri beni görmeye gelecekler mi? Göreve çıkmak üzere evden ayrıldığımızdan beri Horace'ı, Hugo'yu, Olive ve Claire'ı görmemiştim. Sanki onları son görüşümün üzerinden bir ömür geçmiş gibiydi. Sanmıyorum dedi Milard. Sonra görüşürüz Джейк. Böyle bitmesinden hoşlanmıyordum. Sanki bir çizgi çizilmişti ve o çizginin bir yanında ben, diğer yanında onlar vardı. Ceketi ve pantolonu havada süzülerek kapıdan çıktığından Milard'ın gittiğini anladım. Şimdi Mayla yalnız kalmıştık ve o da kapıya doğru hareketlenmişti. Gitme dedim, aniden benliğimi istila eden mahcubiyetle karışık çaresizlikle. Gerçekten gitmeliyim, üzgünüm Jacob. Bitmek zorunda değil. Bu yalnızca bir aksilikti. Sus. Lütfen. Gözleri yaşlarla ıslanmıştı. O anda benimkilerin de aynı durumda olduklarını fark ettim. Bitmek zorunda. Artık bitmeli. Eğçe ulaşmanın bir yolunu buluruz. Ona son gelişmeleri anlatırız. Sonraki adımımızın ne olacağına... Dinle, Jacob. Lütfen dinle. Avuçlarını birbirine bastırıp Dua edercesine, yalvarırcasına parmakların uçlarıyla dudaklarına dokundu. Sen eğip değilsin dedi. Sen eğip değilsin ve onun gibi olmaya çalışmaya devam edersen korkarım canından olacaksın. Kapının pervazı onu çerçevelerken yavaşça arkasını döndü ve odayı terk etti. Sokaktan gelen seslerin eşliğinde kah düşünerek, kah hayaller kurarak, kah üzerime tuhaf tozlar serpiştirmek için Arada bir uğrayan Rafael ile konuşarak yatağımda öylece uzandım. Huzursuz bir uykuya doluyor sonra hemen uyanıyordum. Duygularım öfkeyle pişmanlık arasında gidip geliyordu. Evet arkadaşlarım tarafından terk edildiğimi hissediyordum. Onlara hala böyle hitap edebilir miydim? Fakat bir yanım neden benim tarafımı tutmayı reddettiklerini anlıyordu. Benim için pek çok şeylerini riske atmışlardı ve az kalsın hepsini kaybedeceklerdi. Tuhafların dünyasından afros edilip edilemeyeceğini bilmiyordum. Ama hepimizin afros edilmenin sınırına geldiğini tahmin etmek hiç zor değildi. Yaptıkları için, söyledikleri için, çekip gittiği için en maya da kızkındım. Fakat aynı zamanda ilişkimizin sona ermesinin benim hatam olup olmadığını da merak ediyordum. Yıllardır bilerek ve isteyerek ötelediği eski duygularına mı doğru itmiştim onu? Ebin sığınağına girmeseydim, Eichi aramasaydım. Emma'yı tüm bunlara hiç bulaştırmamış olsaydım. Acaba hala birlikte olur muyduk? Ve Bayan Pregrin. Bayan P, baskıcı, sinir bozucu ve küçümseyici olabilirdi. Ama bana kızmakta haklıydı. Arkadaşlarım da öyle. Bu göreve üstlenmemin ardındaki asıl motivasyon, Yimbrinler yüzünden kapıldığım hüsran ve aileme karşı duyduğum öfkeydi. Asıl sorun, hazırlıklı olmadığım bir dünyaya yön vermeye çalışmamdı. Tuhafların evreni fena halde karmaşıktı. Uzun hayatları boyunca aldıkları eğitime rağmen arkadaşlarımın bile kavramakta zorlandığı kurahlar, gelenekler, türler ve tarihi olaylar vardı. Yeni gelenler uzaya çıkmaya hazırlanan astronotlarınki kadar sıkı bir eğitimden geçmek zorundaydı. Fakat bayan Prekri'nin döngüsü çöktüğünde o dünyaya balıklama dalmak zorunda kalmıştım ve canımı kurtarmak uğruna varımı yoğumu ortaya koymaktan başka seçeneğim yoktu. Biraz acemi şansı, biraz tuhaf yeteneği ve biraz da arkadaşlarımın kahramanlığı sayesinde mucize eseri hayatta kalmış, hatta zafer bile kazanmıştım. Fakat şans, bel bağlayabileceğiniz bir şey değildi. Ve benim hatamda yine balıklama dalarsam, bir şekilde her şeyin istediğim gibi gideceğine inanmaktı. Bir hoşnutsuzluk anında tamamen kendi rızamla o karanlık sulara dalmış üstelik arkadaşlarımdan pek çoğunu beraberimde sürüklemiştim. Bu yalnızca cehalet değil aynı zamanda düşüncesizlikti ve ölmekten kıl payıyla kurtulmuştum. Kendimden fazlaca emin ve hazırlıksızdım. Bunun için Bayan Peregrine suçlayamazdım. Haliyle ona ya da arkadaşlarıma kızmaya da hakkım yoktu. Bunlara kafa patlattıkça öfkem başka birine yöneldi. Yanımızda bile olmayan birine. Hayatta bile olmayan birine. Büyük babama. Doğduğumdan beri kim olduğumu biliyordu. Bir tuhaf olarak günün birinde nelerle yüzleşmek zorunda kalacağımı biliyordu. Fakat beni bunların hiçbirine hazırlamamıştı. Neden? Dördüncü sınıftayken ona kabalık ettim diye mi? Duygularını incittim diye mi? O kadar kırılgan olduğuna inanmak güçtü. Yoksa bir keresinde bayan Pregne'nin de ima ettiği gibi... Beni ıstıraptan korumaya mı çalışıyordu? Sıradan olduğumu düşünerek mi büyümem istemişti? Bu yüzeysel bakıldığında tatlı bir fikirdi. Fakat biraz sorgulamaya başladığımda işler değişiyordu. Çünkü büyük babam biliyordu. Burada tuhafların çetrefilli, kanı susamış ve bölünmüş Amerika'sında yaşamıştı. Eğer gerçeği saklamasının asıl nedeni beni ıstıraptan kurtarmaksa esas yaptığının hayatımı tehlikeye atmak olduğunu biliyor olmalıydı. Gölgeler izimi bulamamış olsa da Amerika'daki tuhaf çetelerinden biri en nihayetinde kokumu alırdı. Tuhaf olduğumu o şekilde. Yani kalpsiz bir haddun vahşisi olarak öğrenmiş olsaydım yaşayacağım şaşkınlığı hayal etmeyi şöyle bir denesenize. Eyüp bana bir harita, bir anahtar, bir ıpucu bırakmadan çekip gitmişti. Bu garip ve yeni gerçekliğin içinde yolumu nasıl bulacağıma dair el ufak bir imada bile bulunmamıştı. Benimle konuşmak onun göreviydi ama o konuşmamayı iyi eylemişti. Nasıl böylesine düşüncesiz olabilmişti? Çünkü umursamıyordu. Kafamın içindeki o hoş o tiz ses geri dönmüştü. Umursamadığına inanamıyordum. Başka bir yanıt daha olmalıydı. Derken hala hayatta olan birinin sorumun yanıtını bilebileceğini fark ettim. Rafael kırıkça çıkıkça irkildi. Sabahın erken saatlerine özgü mavi ışığın aydınlattığı pencerenin kenarındaki sandalyede uyuyordu. Evet efendi Portman bu yataktan çıkmam gerek. Üç saat sonra ayaklanmış ve yola koyulmuştum. Gözlerimden birinin altında koca bir morluk vardı. Ve kaburgalarım hala ağrıyordu. Fakat bunlar dışında Rafael'in mucizeler yarattığı söylenebilirdi. Kendimi epey iyi hissediyordum. Kimseye görünmeden Batman Panoptilo'nunla doğru yürümeye çalışıyordum. Ama her yer insan kaynıyordu. Sabah trafiğinin en civcivli zamanıydı. İmza almak isteyenler tarafından birkaç kez durduruldum. Birileri beni her tanıdığında şaşırmadan edemiyordum. Hayatımın öyle büyük bir kısmını kimsenin farkına bile varmadığı silik biri olarak geçirmiştim ki insanlar bana yaklaştığında ilk aklıma gelen beni başka biriyle karıştırıyor olduklarıydı. Arka bahçeden ayrılmamam gerektiğini biliyordum. Beni gördüğünü Bayan Pregren yetiştirebilecek biri tarafından fark edilebilirdim. Fakat bu beni endişelendiren konuların başında gelmiyordu. Bir şekilde ön kapıya ulaşmayı başardım. Ana koridordan geçtim, kimseye fark ettirmeden üst kata çıkıp Panoptino'nun koridorlarına girmeyi başardım. Panoptino'nun girişindeki memur beni fark ettiğinde ona eve gideceğimi söyledim. O da elini sallayarak geçmeme izin verdi. Koridor boyunca koşturup yolcu kalabalığını, kontrol noktalarındaki görevlileri ve Sharon'ın açık bir kapıdan gelen gümbür gümbür sesini arkamda bıraktım. Bir köşeye dönüp arka bahçeme açılan kapının olduğu daha kısa bir koridora girdim. Süpürge dolabının üzerinde "Yalnızca A. Prigrin ve vesaitindekiler içindir." yazan kapısını buldum ve içeri daldım. Bahçe kulübesinden çıkarak güneşin incecik bir çizgi halinde göründüğü Floride öğleden sonralarına özgü boğucu sıcağı adımımı attım. Arkadaşlarım şeytanın arka bahçesindeydi. Annem ve babam Asya'da seyahatteydi. Ev boştu. İçeri girdim. Oturma odasındaki kanepelerden birine yerleştim ve telefonumu cebimden çıkardım. Hala biraz şarjı vardı. H'nin numarasını çevirdim. Üç defa çaldıktan sonra bir adam telefona cevap verdi. Hong'un yeri. H'yi aramıştım dedim. Bir saniye. Arkadan gelen konuşma seslerini birbirine çarpan tabakların sesini duyabiliyordum. Derken H telefona geldi. Alo? dedi bitkin bir sesle. Ben Jacob. Yimbrinlerin çoktan seni bir yere kapattığını düşünmüştüm. Pek sayılmaz dedim. Ama bir hayli öfkeliler. Seni aradığımı öğrenirlerse pek mutlu olmayacaklarından da eminim. Kıkırdadı. Memnun olmayacaklarına eminim. Onun da bana kızgın olduğunu biliyordum. Bunu sesinden anlayabiliyordum. Ama çoktan hatta daha biz konuşmadan beni affetmişe benziyordu. Hey, iyi olduğuna sevindim. Beni endişelendirdin. Evet, kendimi de endişelendirdim. Ne halt etmeye beni dinlemedin? Şimdi her şey berbat oldu. Biliyorum. Özür dilerim. İşleri düzeltmek için yardım etmeme izin ver. Hayır, teşekkürler. Sen yapabileceğini yaptın. Bana söylediğinle görevi iptal etmeliydim dedim. Ama... Tereddüt ettim. Çünkü söyleyeceğim kulağa suçlama gibi gelebilirdi. Neden bana yasa dışı bir iş yaptığımızı söylemedin? Yasa dışı mı? Bunu da nereden çıkardın? Klanların kanunu böyle. Henüz temas kurulmamış bir tuhafı alıp hepimiz gideceğimiz yer konusunda özgür olmalıyız diyerek araya girdi. Hiçbir kanun insanın özgürlüğünü elinden alamaz. Ben sana katılıyorum. Fakat Yimbri'inler klanlar arasında barış müzakereleri yapıyorlar. Ve sence bunu bilmiyor muyum? dedi sinirlenerek. Eğer klanların istediği savaşa girmekse savaşa girerler. Tüm bunların seninle ya da benimle ilgili olduğunu söyleyerek seni kandırmaya çalışan kimseyi dinleme. Neyse, lanet olası klanların birbiriyle savaşa girmeyi istemesinden çok daha önemli meseleler var. Gerçekten mi? Ne gibi? Kız gibi. Nuru kastediyorsun. Elbette onu kastediyorum. Sakın bir daha adını yüksek sesle telaffuz etme. Neden kız o kadar önemli? Bunu sana güvenli olmayan bir telefon hattında anlatacak değilim. Neyse zaten bilmene de gerek yok. Doğrusunu söylemek gerekirse daha en başından seni bu işe karıştırmamalıydım. İçgüdülerime kulak vermedim. Üstelik verdiğim bir sözü bozdum ve kendimi çok kötü hissediyorum. Bu yüzden az kalsın canından olacaktım. Ne sözü? Kime verdiğim bir söz? Bir duraksama oldu. Hattın kesildiğini düşünmeye başlamak üzereydim ki arkadan gelen tabak çanak seslerini duydum. En nihayetinde H büyük babana dedi. Bu da bana aslanı aslında için aradığımı anımsattı. Neden diye sordum. Neden bana hiçbir şey anlatmadı? Neden sırlarını benden saklamanı istedi? Çünkü seni korumak istiyordu evlat. Bu hiçbir zaman mümkün olmazdı ki. Tek yaptığı beni tamamen hazırlıksız bırakmaktı. Kim olduğunu sana söylemeyi hep istemişti. Ama bunu bizzat yapamayacak kadar erken öldü. Peki o zaman beni neyden koruyordu? İşimizden. Bunun bir parçası olmanı istemiyordu. O halde neden çıktığınız görevlerden bana kar postallar gönderdi? Neden benim için haritalar çizdi? Neden evinin altındaki sığınağın şifresi bana taktığıyla kaptı? E için derin bir nefes aldığını ve ardından ciğerlerindeki havayı yavaşça boşalttığını duydum. Acil durumlar için sana bazı şeyler bırakıyordum. O kadar. Neyse. Ben de tam dışarı çıkıyordum. Ne yapmak için? Son bir iş diye yanıtladı. Sonra geri dönmemek üzere emekli olacağım. Onu oradan kurtaracaksın değil mi? Bu seni ilgilendirmez. Beni bekle. Sana geleceğim. Yardım etmek istiyorum. Lütfen. Hayır teşekkürler. Dediğim gibi sen yapacağını yaptın. Ve emirlere uymuyorsun. Uyacağım. Söz veriyorum. Tamam o halde. Şu emrime kulak ver. Hayatına geri dön. Himbrane'lerine ve o küçük güvenli dünyana geri dön. Çünkü henüz buradakine hazır değilsin. Belki günün birinde yollarımız tekrar kesişir. Sen hazır olduğunda. Sonra telefonu kapattı.